Her sinede, her didede ey aşk eserin var. Kim der sana yoktur yeri, her yerde yerin var. Ettiklerinin hangi birin nakledeyim ben ey aşk, Senin ah denilmez nelerin var. Avare dil oldumsa hayalinle acep mi? Avare benim gibi nice derbederin var. Hasreyleme iftadeli nevrese ey aşk, Ko ondan dahi avare ter, İftaderin, ifta terin var. Hayırlı akşamlar. Zamanın şairleri tarafından takdir edilen, şiirleri bilhassa Irak türküleri arasında şöhret kazanmış, bestelenen naatları tekkelerde icra edilmiş, birçok eser vermiş Sakız Adalı Osman Nevres ve şiirlerini konuşacağız bu akşam. Can veren pervaneler TV Instagram hesabımızdan paylaşmak istediğiniz beyitleri ve görüşlerinizi yazabilirsiniz. Kıymetli üstadım, hayatın anahtla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Merhaba. Osman Nevres merhum dediğin gibi Sakız adalı aslen bir Rum, sonradan Müslüman olmuştur. Başlangıçta köle olarak gelmiştir. Vefat tarihi 1877. Yani 93 harbi. Yani Sultan Abdülhamid'in tahta geçtiği sene efendim, ve hayli meşakkatli bir ömür 56 senede hitam bulmuş, genç diyebileceğimiz bir yaşta göçmüştür. Bestelenmiş de olması sebebiyle sanıyorum çok kişinin hatırlayabileceği en azından belli bir yaşında yani. olanların hatırlayabileceği şu mısralarıyla ben bir giriş yapayım müsaadenle. Senden bilirim yok bana bir faide ey gül, Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül. Etsem de abestir sitemi hare hammül, Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül. Ellerle o zevk etti ben ateşlere yandım, Çektim o kadar cevru cefasın ki usandım. Derlerdi kabul etmezdim şimdi inandım, Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül. Senden güzelim çare bana kat o emeldir, etsen dahi ülfet demem ellerle haleldir. Agyar ile gezsen de gücenmem ki meseldir, gül yağına eller sürünür çatlasa bülbül. Gördüm açılırken bu seher goncayı hare, sordum nola bu cevru cefa bülbül izare, bir ah çekip hasretiyle dediğine çare, gül yağına eller sürünür çatlasa bülbül. Bigane edadır bilir ol afeti herkes, ümmidi visal eyleme ondan emelin kes. Beyhude yara ahu figan eyleme nevres, gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül. Aruz'un çok beğenilen bir vezniyle kaleme alınmış beş kıta, toplam yirmi mısra. Hakikaten çok lirik, dokunaklı ve aşkın mahiyetini gayet güzel anlatan, bir şiir, bir şaheser. Güfte Sakız Adası Osman Nevres, Beste Midilli Adası'ndan Tamburi Ali Efendi. İki adadan gelen Güfte ve Beste ile tamamen ve her şeyle bize ait Hüseyin'i yakıcı bir ses şehrayını. Bu kadar zaman oldu, dillerde kaldı. Abdülaziz Merhumun saray imamıdır, bestekarda. Aslen Rum olmasına rağmen Arapça şiirleri var, Farsça var, Türkçe var, Mebzul hele Türkçe divanı oldukça geniş. Rumca iki satır veya iki mısra kendisinden kalmış değil. Öylesine benimsemiş, o kadar bizden olmuş. Çok gamlı bir hayatı var. Son birkaç yılını hatta Haydarpaşa Nümune Hastanesi'nde Yusuf İzzettin Efendi'nin Şehzade Yusuf İzzettin Efendi'nin himayesinde bir akıl hastası hüviyetinde geçirmiştir. Buna çok gücenmiştir. Kendisine akıl hastası diyenlere, o gözle bakanlara dahi çok güzel mısralarla, neredeyse kusursuz aruzla harika cevaplar vermiştir. bir şudur, Seyli iddâruş şifadır sanmayın gök gürlüyor. Bu yağın yağmur değildir. Asuman ağlar bana. Göz yağmur gibi yağıyor. Gökler benim için ağlıyor. Yağmur yağıyor zannetmeyin. Gök gürlüyor, zannetmeyin zannetmeyin. şifanın feryadıdır. Adeta kuluk çekmesi gibidir. Dar şifa hastane demek malum. Şimdi bu ağlar bana redifli. Başta okuduğum uzun şiirin kısa izahımı da yapmaya çalışacağım ama şu girdiğimiz bahis oldukça ilgi çekici. Evet. Ağlar bana redifli şiirler birçok usta tarafından dillerde dolaştı, halen dolaşmaktadır. Mesela biri Sırri Hanım'a ait. Aynı sene vefat etmiştir. Diyarbakırlı Sırri Hanım. Unutulmuş olmasını hiç e, hazmedemediğim, tanınmasını çok arzu ettiğim yakıcı bir şaire ablamızdır. Sır riviran eyledi dil mülkünü bir nev hal hasbi halim söylesem divaneler ağlar bana. Biraz önceki seyli idaru şifadır sanmayın gök gürlüyor bu yağın yağmur değildir asım ağlar bana. Birbirine o kadar benziyor yani nazire olduğu çok belli de ikisi de aynı yıl vefat etmiş olmakla hangisi hangisine nazire yaptı doğrusu bilemiyorum ama habersiz olduklarına ihtimal vermiyorum. Çok evet. açık görünüyor. Aynı redifle bir başka tanıdığın Mardin Divanı diye meşhur bir şiiri vardır. Oradan da bir beyt okuyayım. Evet. Tanındık, tanınmış şair demem şundan. 80'li yıllarda çok tanınan bir ses sanatçısı Metin Milli Bey vardı. Siz gençler hatırlamazsınız evet, muhtemelen. Metin Milli'nin dedesidir. Anne tarafından dedesidir Sırrizade Ali Bey. Şu işe bakın ki bu da nazire gibi duruyor. Hanım şair de Sırriydi. Bu da Sırrizade isim benzerliği var. de benziyor. Ağla sen de gözlerin bak şey şab ağlar bana. Her gören bu halimi bir irtiyab ağlar bana. Mardin divanı olarak seslendiriliyor halen. Bugün dahi yolunuz oraya düşerse. Ağlar bana redifli şiire rastlamanız mümkündür. Yaşayan divan şairlerimizden Yasin Hatiboğlu, muhterem Yasin Hatiboğlu'un da kendisine selam ve hürmet ederiz buradan. Aynı redifli harika bir gazeli vardır ve selam. Şimdi efendim, şu sözlerdeki ağlar bana ki, mesela Sırri Hanım ablamızın gönül mülkünü bir taze Mahvetti, yıktı, geçti. Öyledir. Aşık kendini hep ihtiyar viran olarak görür. Sevgili de bir nevni haldir, tazedir, hazinedir. Bu şiirimizin merkezinde yer alan şu kavramla hep örtüşmektedir. Hazineler, viranelerde saklanır. Aynen ruhi Mukaddes'in beden adlı viranede saklanması gibi. Kalp bir genciğinedir mim anun viranesi diyor Şeyh Galip. Paha biçilmez bir hazine diyor kalbin ama diyor yerle bir olacak beden viranesinde saklı. Sen zahire bakma batına bak hardware'e değil software'e bak demeye gelen halim söylesem divaneler ağlar bana ben derdimi açık etsem deliler bana ağlar diyor. Yani dedim ya kim kime yaptı, öbürü de kendisine deli denmiş olmasına olması üzerine. Bugün konumuz olan Osman Nevres merhum da, Seyli daruş şifadır, sanmayın gök gürlüyor, bu yağın yağmur değildir, asuman ağlar bana diyor. Sürrizade ise, gözlerim sen de ağla, bak ihtiyar genç herkes senin için ağlıyor, senin halini görenler şüphesiz, riyasız. Efendim aksi mümkün olmuyor sana acayip ağlıyor gözlerim sen de artık buna katıl sen de ağla. Bizde gözyaşı çoktur yani şiirimizin merkezinde yer alır. Ancak bu kavramı ağlamayı gözyaşını modern çağlarda anladığımız biçimde bir acizlik gösterisi bir isyan bir durdurun dünyayı inecek var edası olmadığını kavramaya çok ihtiyacımız var. Belki de insanın insan olduğunu hatırlaması andır. gerektiği insan olan ağlar. Yani içi ağlayanın yüzü güler. Gece ağlayan gündüz güler. Gönl, gönl, kalbi ağlar, yüzü güler. Yani bu gözyaşı rahmettir. Ağlama. Fuzuli dehirden kamal, mak olmaz olmadan giriyen sadefsu almayınca ebri nisandan güher vermez. Fuzuli de ağlamadan maksada kavuşamazsın. Nasıl ki Nasıl ki Nisan yağmuru olmadan inci hasıl olmuyor gözyaşı Nisan yağmuru gibidir, rahmettir diyor. Başta okuduğum şiirin manası demiştim. Öyle uzun uzun 30 mısra, işer, 20 mısra işare edecek değilim. O e, gerekli de değil ama e, mütekerrir mısra her kıtanın sonunda söylenen. E, Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül. Hakikaten çok didaktik <gülüyor> öğretici aynı zamanda. Bülbül gül için feryat eder, ömrünü harcar, karşılıksız bir aşkın zebunudur. Ancak o gülden yağ elde edildiğinde bülbülün haberi olmaz, onu eller sürünür. Burada tabii eller sürünür, ele sürüldüğü nüktesini de bir tevriye ile ortaya koyuyor şairimiz. İki manalı söylüyor, ele gül yağı sürülmesi denince hatırıma geldi, eskiler derler ki, Kokuyu akıllı göğsüne sürermiş kendisi istifade etmek için, aşık eline sürermiş dostlarının istifadesi için, ahmak başına sürermiş kimseye faydası olma <gülüyor> derler. Senden bilirim yok bana bir faide gül, gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül, etsem de abestir sitemi hâretehammül. Dikenin cefasına katlansam da bir kıymeti yok, o da abes, onun da bir manası yok. Gül yağına eller sürünür, çatlasa bülbül. Ee, senden güzelim çare bana kat o emeldir. Sevgiliye klasik şiirimizdeki aşık maşuka her zaman bu şekilde hitap eder. Ondan bir istifadesi yoktur. El çektime vefasız vaslın temettuğundan ruhina bari bende tabu nigah olaydı. Aynı şair başka bir şiirinde çok meşhur olaydı dedikli şiirinde aynı nükteyi işliyor. Diyor ki aşığın Aşktan hiçbir kazancı yoktur, beklentisi de yoktur, onun gözü dışarıdadır, o naz eder, naz çekmez. efendim. Kıskanılır, kıskanmaz, yani yük daima aşağı düşer, aşık daima borçludur, bitmez tükenmez borcu vardır, can verir hala borcu bitmez çünkü mükemmelliktir Aşkın, aşk mükemmelliği temsil ediyor onun karşısında herkes acizdir Aşık da güneşin karşısında bir toz zerresi gibi görür kendini şimdi efendim şu mısralarda çok şöhret buldu olaydır redifli birden fazla şairin imzası var başta Osman yani Osman Nevres üstadımızın 1870 yeni ki vefatı. Evet. 9 beyitli bir gazelidir. Eksen. Temel e, zemin gazel odur. Onun üzerine birçok kişi bugün dahi hayatta olan tanıdığımız birçok, tanımadığımız birçok şair nazireler yapmıştır. Önce biz onu bir okuyalım. Ne diyor? Buyurun hocam. 9 beyit. Sinemde ger müessir bir dudi ah Ruhsarını yakardım ger gökte mah olaydı. Evvel senin elinden şekvaya ben giderdim. Alemde aşık bir dadihah olaydı. Zülfün görenlerin hep bahtı siyah olurmuş. Tek zülfünü göreydim bahtım siyah olaydı. Bu beyt meşhurdur. Türkü olarak söyleniyor. O yüzden herkes duymuş olabilir. Olmazdı kalbi mahzun, ta böyle zaru mecnun, Şeşmin kılaydı efsun, zülfün fena olaydı. El çektim ey vefasız vaslın temettuğundan, Ruhina bari bende de ı nikah olaydı. Kasteylemek rakibe, köyün pek günahmış, Ben hasmım öldüreydim, koy bir günah olaydı. Hattın habeş kuluyla alaydı fas diyarın, Zülfün sevadı tek padişah olaydı. Ömrüm içinde senden ger bir vefa göreydim razı idim gamınla ömrüm tabah olaydı güçmüş murada ermek nevres vefa yolunda ey kaşık yare bir başka rah olaydı Dedim ya bunun üzerinde söylenen çok söz var. Zaten her bir beyt kendisi yani ayrı ayrı. Ateş parçası yani. ya hakikaten hakikaten ateş parçası. Yani bir medeniyet şahididir Osman Nevres merhum. O mahzun, o mağmum hayatı. Bir de çok sıkıntılı bir hayat geçiriyor. Yani. Çok, hani çok, bütün ömrümü hızdırap yani. çekmiş. Vallahi hikmeti vardır. Bir tahmis ver ona, Yozgatlı Hüzni merhum, Yozgatlı Hüzni baba, 1936 vefatı tahmisi yapan o. E ondan birkaç mısra örnek okuyacağım. 36'da vefat etti. 2016 desek 80, işte 83 yıl oldu. Ne yazık ki hatırlayanı çok zor görüyoruz. Yani hakikaten biz kendi değerlerimizi unutmakta çok maharetliyiz. Israrlı bir gayret içindeyiz adeta. Vefatını duymadım. Geçen seneye kadar oğlu hayattaydı, Ankara'daydı mesela. Yozgatlı, Hüzni Merhum'un. Ona geçmeyeyim, geçmeden önce şu şiir üzerinde birazcık duralım. Bu şiir zaten bir şey gibi hocam ekol. Evet, ekol bir, bir şey, mektep şiir olmuştur. Çok kişi takip etmiştir. Şimdi bu şiire dair bir şerh var. Meraklı gençler olduğunu tahmin ediyorum. Biraz da biliyorum. Şöyle doyurucu bir bilgiye bu şiir hakkında kavuşmak için Profesör Doktor Alim Yıldız hocamın Sivas Cumhuriyet Üniversitesi rektörüdür halen. Bir şerhi var. İnternette bulmak mümkün. Akşam ben bu şerhi bir kez daha okudum. Yani daha defa, defalarca okumuştum. Sanırım 8-9 sayfa kadar bu şer, şiiri izah etmiş hocam. Hakikaten de çok nefis bir izahtır. Benim sinemde yakıcı bir ah olaydı. Etkili. Hani sözüm geçeydi. Senin... Gönlümün ateşi senin yanağını gökte ay olsa bile yakardı. Gökteki ayı bile yakacak bir. Ama buna ruhsat yok. Yani aşkın mahiyeti burada gene gösteriliyor. Şikayete ruh, izin yok. Ruhsat yok. Yani yoksa içimdeki ateşin yakmayacak işi yok da. Bakma sen diyor yani. Söyleyemiyorum. Evvel senin elinden şekvaya ben giderdim. Alemde aşık. Hana bir tadihah olaydı. Aşıkların çektikleri ızdırabı şikayet edebilecekleri bir merci olsaydı, bir mahkeme olsaydı, dinleyen bir makam olsaydı ilk giden ben olurdum seni şikayete ama yok. Şikayete cevaz yok. Dayanak yok. Yani ben çaresiz, sessiz çekmek durumundayım. Benim hiçbir Şimdi buna bu beyte gelince şeye bakalım. Ee, tahmisi nasıl yaptığını. Ne bakalım Yozgatlı hüzn Merhum'un. Şöyle diyor. Fevvare-i Durundan bil intibah olaydı. Te'siri suze aşka adil güvah olaydı. Aşkın mezakına hem zerre agah olaydı. Sinem de müessir bir dud ah olaydı. Ruhsarına yakardım ger gökte mah olaydı. Bana sorarsanız manası üzerine durmaya gerek yok yani. yani. <gülüyor> keyifli hiç anlaşılmasa da olur ama Fevvare, fevvare fıskıya demek. Yani gönlümden fıskıyeden çıkar gibi e, kan ağlasam, kan, kan çıksa benden, kanım yele dökülse, gönlüm böylece uyansa, bir uyanış hasıl olsa, ahımın yakıcılığına kesin bir de delil olsa, o kanı gören herkes bana inanırdı ve böylece aşkın lezzeti hakkında da herkesi uyandırandır delil olsaydı, ve ben de yakıcı bir ah olsa, sözüm geçmiş olsaydı, ey sevgili yanaklarını yakardım gökte ay olsaydın bile. Vallahi işte lirizm böyle olur yani. Şiir olacaksa böyle olur. Cismim de tabi olaydı başka karını derdim. Ferhadu kayısdan evvel aşk katarını derdim. Sultanı aşka kadar ifşayı raz ederdim evvel senin elinden şekvaya ben giderdim alemde aşık ana bir dağ daha olaydı gücüm olsa takatim olsaydı başka bir şey istemezdim mecnunu da ferhadı da sollar onlardan evvel aşk kervanının başını ben tutardım Aşkın sultanına kadar sırrı ifşa eder ve evvella öncelikle senden şikayet üzere mahkemeye ben giderdim öyle bir makam mevcut olsaydı. Demin dediğim üçüncü beyt zülfün görenlerin hep bahtı siyah olurmuş tek zülfünü göreydim bahtım siyah olaydı. Bunu herkes duymuştur Ya yani kırk yaşın üzerinde bunu duymayan yani Anadolu'da <gülüyor> kimse yoktur gibi çok meşhur çünkü Harput yöresinde çok söylenen bir e, türküdür bu. Bu beytin üzerine yapılan çalışmalar açısından Allah aşkına ya. Bir başka Harputlu Hacı Hayri o da 1909'da vefat etti. Hacı Hayri Bey buna nazir olarak şiir yazıyor. Diyor ki: "Süyenemde bir tutuşmuş, yanmış ocak olaydı. zülfün karanlığında bezme çerağ olaydı." İçimde bu aşkın ateşi senin zülfünün siyah zülfünün karanlığında meclisi aydınlatan bir ateş olsaydı ve burada beste 1909'da bir beste yapılıyor bu mısralara besteye imza koyanlara bak sen Harputlu Hacı Hayri şiirde behresi var Sırrizade demin bahsettik Metin Milli'nin dedesi Süleyman Nazif Diyarbakırlı Said Paşa'nın oğlu üçünün de imzasıyla dehşetli bir eser ortaya konuyor. Kültürün devamlılığı, canlılığı nasıl sağlamıyor? Şimdi hocam biraz da böyle evet. sizde soluklanın. Ismi. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, bize bazı şeyler o kadar küçümsettiler, o kadar küçümsettiler ki, biraz önce bahsettiğimiz ağlamak da. Evet. Ne ya böyle yani ayıp olmaması olacak, gereken Kınanacak. Bir şey. ha, yani evet zaaftır falan şimdi bunlardan bahsediyoruz keşke bu tamburi ali beyi dinleme gibi bir kısmetimiz olayı da biz de bir dinleyedik acaba olaydı. nasıl bir şeydi <gülüyor> ya ve e, burada şikayet var ama şikayetin yanında o duruma razı olmak var yani şimdi insanların bir de böyle durup ya evet biraz önce hocam 4 5 tane kişiden bahsetti biz bunların isimlerini ilk defa duyuyoruz ya ya Valla içim sızladı. Geçen de bir üniversitede konferans verdim de çocuk dedi ki soru isteriz bazen. Şimdi de geliyorum Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde konferanstaydık biraz önce. Soru pek olmaz yani. Ama o gün oldu. Talebe içi yanmış iyice. Hocam Türk Dili ve Edebiyatı son sınıfa geldim dedi. Siz bugün Nabi'yi anlattınız. Hakkında isminden başka hiçbir şey bilmiyormuşum diplomayı almama hikaye kaldı dedi. Bu ne şu başımıza ne geldi bizim Allah aşkına dedi ya kötü bir talebe olduğum bir tarafa da yani bu göçün bu çöküşü neyle izah edeceğiz Epey işi yanmış çocuğu yani edebiyat öğretmen olacağım olacağım dedi yani bana da yazık dedi benim talebeme de yazık falan ee, ve ben de dedim ki çok olduğu için bizde usta unut unutuyoruz tabi dedim yani Başkalarında nadiren çıkıyor bir tane iki tane şöyle böyle o, unutmuyorlar tabi ezberlettiriyorlar. Ortaokul seviyesindeki talebelere ama bizde hem çok hem dokunaklı bir bakıyorsun 16. yüzyılda bir şairlerden bir resmi geçit yapalım dedik geçen de. 15-20 şair aynı dönemde bakıyorsun hepsi de birinci sınıf. Velhasıl dediğin gibi bir ihmal ile bir ihlal kol kola verdi bu hale geldik. Bu, bu vaziyet üzücü tabi ama çıkmak için de kuyunun dibinden çıkmak için de e, ip var. Çare var. Lisan bizim lisanımız. Ustalar bizim ustalarımız. Bizim dilimizde yazmışlar. Birkaç kelimeyi öğrenmek için birazcık lügat karıştırmaktan ne zarar olacak? E, bunu insan eğlence diye de yapabilir. Çok elzem bir şey olarak söylemiyorum ama konusu bu olanlar konuya yakın olanlar e, bu kadar güzel edebi eserleri şiirleri biraz daha yakından Tedkik ederlerse e, Menfaatlar olurlar Olmazdı kalbi mahzun Ta böyle zaru mecnun Çeşmin kılaydı efsun Zülfün fena olaydı Benim yaralı kalbim bu kadar ağlamazdı Ben bu kadar üzgün olmazdım Lütfedip şöyle bir sığınak olsaydın bana Birazcık şefkatin merhametin olsaydı El çektin ey vefasız El çektim ey vefasız Vaslın temattuundan Ruhyuna bari bende tabu nigah olaydı sana kavuşma nimetinden ve o lezzetlerin tamamından vazgeçtim zaten, vazgeçtim. Ümidim kalmadı da yüzüne bakmaya cesaretim olsaydı keşke birazcık gücüm olsaydı sen onu da elimden aldın, bakmaya da cesaret yok, aşk olsun diyor. Ömrüm için desenden, şu şeye bakın yani fedanın seviyesine. Ömrüm için desenden bir gün vefa göreydim, razı idim gamınla ömrüm tabah olaydı. Sen benim ömrümün tamamını harcasaydın, hepsini yoluna vermeye hazırdım. Bir gün lütuf görseydin, bir gün sen bana bir iltifat etseydin onu da etmedin. Onu da çok gördüm. Görünüşte bir yeis, ümitsizlik, isyankar falan hiç ilgisi yok. Çok enteresan yani şerhi okumak o bakımdan önemli olacak. Tekrar hatırlatayım Alim Yıldız hocamın şerhine bir bakalım. Bu bizde yani aşkın filozofisi böyle. Yani anlatım biçimi böyle. Yoksa sızlandığı yok. Ee, gördüğü cefadan lezzet alan bir aşık var karşımızda yani. O beni bilsin de, onu sevdiğimi bilsin de bana nasıl davranırsa davransın. ister hakaret etsin, önemli değil. Fuzuli bir beytinde diyor ki sen bana en ucuz kölem demişsin, duydum. ''Benim için en ucuz köle demişsin, bu sözün bana verdiği lezzet sultan tahtına oturmaktan üstündür.'' diyor. Ve son beyt, ''Güçmüş murada ermek, nevres vefa yolunda, ey şükü'ye yara bir başka rahulaydı. yara kavuşmak vefa üzerinden giderek zormuş. Vefa yolundan gitmek epey zormuş, gördük denedik, keşke başka bir yol olaydı. E, mefhumun muhalifinden yok yani, başka bir yol yok. Vefa sentinde e, doğru yolda olacaksın. Başka çare yok. Ta Tatar -ı aşk -ı sevda her taraftan gelirmiş. Nakdine iyi şuurun yağma eder alırmış. Vadiyi aşkla müdam hayran olup kalırmış. Zülfün görenlerin hep bahtı siyah olurmuş. Tek zülfünü göreydim bahtım siyah olaydı. Yozgatlı Hüzni merhumunda bu beyte Yaptığı tahmis, son beytin tahmisine de bakalım, öbür şiire geçelim. Sen galiba mesaj filan varsa onlara da bir baksan iyi olur. Tamam hocam. Müşkil hezara eyvah, düşmek cüda gülünden. Mecnun olan bırakmaz, leylasını dilinden. Hüzni visal haberin bekler canan elinden. Güçmüş murada ermek, nevres yolundan Ey kâşkû yara bir başka rah olaydı. Bülbülün işi ne kadar zor, gülünden ayrı düşmüş, Mecdun olan, aşık olan, leylasını bırakmaz ki dilinden aşık sadece sevdiğini anar, başka birini anmayı, başka bir şeyi diline almayı da arzu etmez. Bu zavallı hüzni, vuslat haberi, kavuşma haberi bekler Canan elinden ama heyhat o haberin geleceği yok. Murada ermek zormuş vefa yolundan ama biliyoruz ki başka bir yolda yok geçeyim öbür şey. Evet hocam ben e, buradan e, Oku Oku. Instagram'dan gelenleri paylaşalım. E, yüreğinize sağlık hocam demişler. Allah razı, Size dua olmalı. ediyorlar eksik hocam. Eksik, eksik olmasınlar. Erzincan'dan da evet. İstanbul'dan Çok selam muhtaçız. Allah razı olsun. Şu e, Rümeysa şu yandan yine hayırlı akşam dilemişler. Eksik Sakarya'dan olmalı. selam gönderiyorlar. Allah razı olsun. Eksik olmasınlar. Ondan sonra şuraya bakalım geri. Du'a buyuruyorlar bir se günlüğü. günü. Sağ olasın. Fatma hocamız e, sizi iyi görmemişler iyisiniz herhalde. Gayet sıradın, iyiyim mi? efendim nasıl gördüler acaba? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hem dostum iyiyim. Tigo sertizi zekamız bin yararken bir kılı biz de gör onu isek kimdir cihanın akıllı? Varsa okusam ben Beyt'i sonra izah ederim. Hocam bir e, izleyicimiz de demiş ki programımızın ömrü de ha. programımızın ismi gibi kısa demiş. <gülüyor> yani öyle bir durumumuz var. Tigo sertizi zekamız. Akıl hastanesi deli filan muamelesi gördüğü günlerde doktor ona soruyor da. Yani siz e, aklından aklın bir sıkıntınız var mı filan diye cevap veriyor Beyitle doktora. Buyurun hocam. Demin ki Beyt okuyor, Beyt'e bak. Tıgı zekamız, bin yararken bir kılı, biz de görmecnun isek kimdir cihanın akıllı? Biz diyor, kılı kırk yaracak, keskin zeka sahibi olarak deli sayılıyorsak, akıllı kimdir bu dünyada diyor. Ya bana deli derseniz akıl mı kalır, akıllı mı kalır diyor yani hakikaten. Şimdi akıl odur zamanedekim, ketme irfan edip deli görünür. Akıllı. İrfanını gizleyip deli görünendir diyor. Belki hatırlayanlar olacaktır. Taşlıcalı Yahya merhumu anarken böyle bir beyte temas etmiştik aynı meyanda. Deruni aşina ol taşradan ne sansınlar. Bu bir ziba reviştir akıl ol divane sansınlar. Sen kalpten derinden bilici ol ama, gören cahil zannetsin. Sana güzel bir yürüyüş tavsiye edeyim rahat edersin. Sen akıllı olanma gören deli zannetsin diyor. Taşlıcalı Yahya Üstad'ın beytindeki mana burada aynen görülüyor Osman Nevres'te. Şimdi odur zamanedekim ketme-i rfan edip deli görünür. Şimdi şu beyte bir bakalım neler çağrıştıracak? Seyircilerimizden birçoğu hah diyecekler fuzuli kokusu var. Ne bu ahufi gan nevres o kafirden ümidin kez usandın naleden herkes senin gönlün usanmaz mı? Evet. Hatırlıyor musun Fuzuli'den beni candan usandırdı Öyle cefaten <gülüyor> yar usanmaz <gülüyor> mı? Telekler <gülüyor> yandı ahımdan muradım şem'i yanmaz mı? Tamı tamına nazire belli işte yani o tesir altında yazdığı söylediği belli. 16. yüzyıl 20. yüzyıl neredeyse. 19, yani 3 en azından net bir 300 yıl geçmiş, fazlası var, eksiği yok. Ama usul, üslup devam ediyor. Kendisi dedik ya, Sultan Abdülhamid merhum tahta geçtiğinde, efendim, vefat etti. Ondan önce Sultan Abdülaziz için yazdığı bir kaside var. Bezmurezmi, 68 beyittir bu kaside. Sultan evet, çok Abdülhamid. uzun bir Uzun. hocam. Yani, bu akşam tekrar bunu. Daha önce de görmüştüm ama baştan sona bir kere daha zevk içinde okuduğumu sizden gizlemeyeyim. Buyurun hocam. Sureti redifli çok tatlı geldi bana. Tavsiye edeceğim Eşe dosta. Metin Kayaan Özgül hoca yaptı bunu. Gazide hoca bildiğim kadarıyla bir değişiklik olmadıysa. Osman Nevresi de Yenişehirli Avni, Laskofçalı Galip Bey, Ersekli Arif Hikmet Bey. baskı bulamasak, bulamasak da kitapları. Bulamasak da. Bir... Valla bu bir bahane olabilir ya bilmiyorum. Ama arayan buluyor hocam ben bu hafta. Hayır Bulmuyor yeniden basılmalarını hatırlatabilir bu arada canım. Yani bilmiyorum artık. Ne yapmalı? Ne yapmalı bilmiyorum. Böyle büyük tekliflerde de bulunmak istemiyorum şuradan ama. Yani e, son dönem parlak şairleri bunlar. Bunları arayınca daha kolay bulmak herhalde neşeli olur. İnternette buluyoruz diye Biraz gevşiyor bu işler aslında. Hayır hocam şimdi Osman Nevresi ben aradım. Sadece evet. ah olaydı var. Başka onu, hiçbir şey ah, yok. Bu şeyleri ben kendim evet. e, yazdım. Yani <gülüyor> burada okuyacağımız <gülüyor> şiirlerin <gülüyor> güzel, güzel. durum var. Yani. Şimdi Abdülaziz Merhum için yazdığı 68 beytli kasideden 2 beyt seçtik. Bez mürez cami oldun sanki bir ayine de devam et. Ritmi tutturuyorsun. Evet. Ritim işte o. Bezmü rezm cami oldun sanki bir ayine de failatün failatün failatün failin ictima etmiş cemal ile celalin sureti. Bezm, sohbet meclisi demek. Şiir şen şakrak meclisin adıdır. Rezm, cihat harp demek. Hem bezm hem rezm-i cem ettin bir ayine de sanki diyor. Ey sultanım toplandı sanki cemal ile celalin sureti sende diyor. Hem cemal hem celal. Valla bir beytte bu kadar böyle böyle manayı böyle oynatmak var ya öyle her baba yiğidin harcı değildir. <Sespran> hak mes'ud ma oldukça olduk cebedid salüma hainesinde ma husalin sureti. Mah ve salih üçer defa kullanıyor. Hiçbiri de fazla değil. Allah diyor mesut bahtiyar etsin ay ve gün döndükçe kıyamete kadar diyor yani günler devrettikçe uzun olsun senin Saadetin, devletin, güneş ve ay aynasında, ay ve güneş göründükçe, <gülüyor> <gülüyor> salüma hayinesinde mahusalin sureti, yani bir taraftan gökte bildiğimiz ayı kastediyor, bir taraftan geçen aylar kastediliyor. Yani hakikaten dehşetli bir mana zınginliği. <gülüyor> Etmek istermiş o meh ahde vefa etmez mi ya? Aşıka etmem demiş cevruca fa etmez mi ya? Ruzu uçab figan eşkim revan halim yaman gayrı nevres canım ayet cefa etmez mi ya O ay yüzlü sevgili eh, ahde vefa edecekmiş sözünde duracakmış ah diyor öyle bir ihtimal yok diyor yani durmaz vefasızdır sende yok bende yok sabrısökün sende vefadan zerre iki yoktan ne çıkar fikredelim diye. biraz sanki mizahi olmayacak duaya amin demek gibi Aşık etmem demiş cevru cefa etmez mi ya etmeyeceğim aşıkları üzmeyeceğim artık filan demiş ha biliyorum diyor etmez mi diyor mizacı o ruzu şepkârım figan eşkim revan halim yaman gece gündüz işim feryat gözyaşlarım sel gibi akar ve halim acı nasıdır Gayrı Nevres canıma yetti. Cefa yetmez mi ya? Elbette bu kadar cefa canıma yetti. Ben canıma doydum diyor. Yani. Şimdi hocam bu haftaki Hı. işaret levhalarında yine Nevres'ten bir şey aldım Hı. ben. Bir beyt aldım. Ayılmaz hiç derdi kibriyle mahmur olan Adem. Evet. Yakin olmaz Hüdaya merhametten dur olan Adem. Çok güzel. Demiş. Yine bu e, Yugatımıza bakalım. Mahmur. Hocam. Evet. Mahmuru seçtik. Çünkü öbürleri zaten çok da öyle e, yorucu değil. Belki dur kelimesi dikkat çekebilir. Dur uzak demektir. Dur uzak bin görüş demektir. Dur bin uzak görüş dürbün. Dur bin. Dur, bin, dür, bin. <gülüyor> yani Mahmur diyor. evet sarhoşluğun verdiği sersemlik uyku basmış ağırlaşmış göz baygın göz evet. anlamlarına geliyor. Mahmur görüyoruz. gözler uykuda. Evet. Evet. evet. Bu an, Okuyalım bu şekilde değilmiş. şimdi ne demişti ayılmaz hiç derdi kibriyle mahmur olan Adem ha, dertle yani kibir derdiyle sarhoş olduysa kibre saplandıysa diyor yani ayılmaz diyor o sarhoştur o aklı örtülmüştür yani kibir her hayra engeldir evet yakin olmaz Huda'ya merhametten dur olan Adem Allah'a yakın olamaz Allah'ın sevdiği kul olamaz merhametsiz olan bu minvalde tam yerinde girdin iyi oldu işaret levhası olarak. Bu minvalde arda, arda gelen beyitler var şimdi. Evet hocam. Yani hayat prensibi olan, ilke vaz eden beyitler de eksik değil. Şu ana kadar hep aşikhane beyitler okuduk ama bakın mevzu değişiyor şimdi senin verdiğin örnekten başka. Bir de şu. Ba'isin nekbet olur merdi harise izzü cah, tekim ba'lüper esbabı helaki murdur. Biraz ağdalı ama şöyle dikkatle baktığımızda şunu görüyoruz. Hırslı adam için izzet sahibi olmak, makam, servet, şöhret ve başarı sahibi olmak helak sebebidir. Kendini mahveder, kendi kendini yer diyor. Nitekim karınca kanatlandığı zaman helaki yakındır, ölür diyor. Çocukluğumdan hatırlarım Abdullah. Şimdi benim bizim oralarda çocukken... Şimdiki gibi olmadığından toprakla da oynuyorsun, tavuk görüyorsun, köpek görüyorsun, kuşla, böcekle oynuyorsun falan. Yerde karıncalar bizim oyuncağımızdı. Çok oynardık onlarla. Bazı karıncalar dikkatimizi çekerdi. Kanatları var. Onlar hafif hafif uçuyorlar da. Üçer beşer santim zıplayıp uçtuklarını görüyoruz. E karınca da kanat mı olur sorarız annemize, babamıza. Aldığımız cevaplar, öleceğinde kanatlanır yavrum karınca der. Hakikaten o karıncaların biraz sonra bir yerde kalıverdiğini görürsünüz. Yani çok azdır artık ölümüne çok az zaman kalmıştır. Bunu çok iyi bilen Osman Nevres merhum. Bakın beyti bu gözle okuyalım şimdi. Ne diyordu? Ruh, ba'iysi nekbet olur. Merdi ise izzü cah. İzzet ve makam, servet, şöhret, başarı. Nekbete sebep olur. Yıkılışa, göçüşe, felakete sebep olur. Hırslı adam için örnek nitekim balüper yani kanatla balüper kanat demektir. Kanatları Esbabı helaki murdur karıncanın helakine sebeptir. Zengin oldu adam gözüne görünecek var. Çok yukarı çıktı çok meşhur oldu belası yakındır böyle denirdi yani. Halk da bunu söyler bu kadar tabi ağdalı cümleler kurmaz ama Gözüne bir görünecek var der. Sonu yakın der o azdı der efendim o fazla şımardı ileri gitti bugün çok güldü yarın ağlayacak filan derler. İnsanı böyle bir dengede tutan fazla da ayağın yerden kesilmesin yani fazla da gaza gelme yani. Çok Hay da böyle ben bir şey oldum şey da, bir oldum şey yaptım, yaptım dememek de, de okudu. lazım. Okuduğun beyti de ne diyordu kibir bulaştıysa yandı diyor adam olamaz yani rıza ilahiye kavuşamaz kalp kırıyorsa kibirliyse diyor. Nevres selim-i pâk, gelip gitmedir alemde hüner. Nevres selim-i pâk, gelip gitmedir hüner. Yoksa günde cihana bin adem gelir gider. Temiz selim, selamet üzere gelip gitmek hüner. Yoksa günde bin adam gelir gider. Bu dünya bir han dolup boşalıyor. Mühim olan geldiği gibi temiz gidebilmektir. ''Nevresi etmez senin şiirin kelamın telhkâm, sen heman ile tekellüm, razıyım düşname ben.'' Sevgiliye hitap var burada. ''Senin tatlı kelamın bana acı gelmez.'' diyor. Ee, ''Hakaret de etsen razıyım, bana söyle yeter ki.'' diyor. ''Tekellüm et.'' Yani ölüm mü dersin, gülüm mü dersin? Yeter ki ses gelsin demenin <gülüyor> Ya denil ben de muhatap oldum. <gülüyor> oldu. Nasıl olmuştan oldu yani? Evet. Ölüm mü dersin, gülüm mü dersin? Çok güzel bir anlayış biçimi. Ne kadar kaldı vaktimiz? Son 5 dakikanın içinde. Nailli haysiyet olmak. Rence güna gün ile içmek gibidir insana altın taştan. Haysiyet sahibi olmak, onur, şeref sahibi olmak, ona nail olmak, eğer türlü türlü acılar, ızdıraplar çektikten sonra olacaksa, ezilip, yani, o ezilip rezil olduktan sonra ele geçecekse o onur, valla altın taştan zehir içmek gibi bir şeydir, olmaz olsun. İstemiyorum, diyor. Nabi merhum bir gazelinde, ben diyor gururla başa kakarak verilen gülü koklamak istemem diyor. Deniz zehirler diyor. Yara diyor kavuşmak eğer yalvar yakarla olacaksa, efendim sürüneceksem o iş için ayrılığın acısını uzaktan uzağa çekmeyi kırk defa tercih ederim diyor. Felek diyor yüzümü güldürecek ve fakat, Buna mukabil canım okuyacaksa ızdıraba razıyım diyor. Naili haysiyet olmak renciguna gunila zehri içmek gibidir insana altın taastan. Böyle bir bakınca tabii önce insana üşendirici gelebilir. Ya bu kelimelerin manalarını şimdi kim arayacak, kim bulacak? Yani kim uğraşacak? Denilebilir. Normali budur. Buna şaşılmaz ama eğer onu aşar da merakı Oynar efendim. Öğrenme zevkini alırsa e, zahmetine değeceğini görecektir. İnsanoğlunun sadece midesi acıkmıyor ki ekmek çorba yeterli olsun. Kafası da acıkır bilgi ister, öğrenmek ister. Yeni şeyler öğrendikçe bundan lezzet alır. Nasıl ki göz renkten, burun kokudan, kulak sesten, ağız lezzetten lezzet alıyor. Aynı şekilde akıl öğrenmekten, bilgiden, hikmetten lezzet alır. Kalpte muhabbetten, sevgiden, aşktan, imandan, feyizden lezzet alır. Üçünün de gıdası verilmedikçe insan tam olmuyor, eksik kalıyor. Daha vakit varsa bir beyit daha okuyacağım. Bir beyit daha okuyalım, tamam. bitmek üzere zaten hocam. Süremizi Kendine tiri isabet ettiren özperridir. Zu'mi fasittir ukabın şekvesi kavvastan kartal. Avucu beni vurdu diye hiç şikayet etmesin. Ona atılan ok bizzat kendi kanadının teleğinden yapılıyor. Oku kartal kanadından yaparlar da. Son beyt de feyzi kafi'dir umume halka bir dilin iktisabı nur eder bir şem bin mikrastan. harika bir hikemi beyt oldu en sonda. Feyzi yeterlidir diyor. Bütün insanlara aydın gönüllü olan bir kişi diyor. Herkes aydınlatmaya yeterlidir. Nur verir Bir tek mum bin tane makastan makas mumu keser yani enteresan bir nükte var burada makas mumu keser ama bin tane makasın aydınlatmadığını aydınlatamadığını küçücük bir mum yapar. O yüzden aydın gönüllü olanlar Ruşen dil olanların özel bir kıymeti vardır kıymetleri bilinsin diyor ve selam. Hocam teşekkür ediyoruz. Yaklaşan Ramazan'ı tebrik ederiz. Evet. Ramazanımızda tebrik ediyoruz sevgili izleyicilerimizin. Evet. hafta inşallah programımız Ramazan içinde olmuş olacak. İnşallah. Bu akşam kadim edebiyatımızın temsilcilerinden Osman Nevres ve şiirlerini konuştuk. Haftaya Ramazan'ın ilk programıyla Ankara Mevli Ankara Mevlevi Hanesinde karşınızdayız inşallah. inşallah. Ramazan boyunca programımız saat 22'de başlayacak ve 90 dakika olacak. Haftaya görüşmek üzere hayırlı akşamlar efendim.